Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız hemzeminde. Ben Deniz Rauf Kösemen ve konuğum Tevfik Başan Erse Başak Ersen ile birlikte canlı yayındayız. Yayın masamızda Feryal Kabil var. Programımızın takipçilerinin bildiği gibi birkaç aydır hemzemini yalnız hazırlıyorum. Ortağım Damla özlüler hala vaktinin önemli bir kısmını bebeğine ayırıyor. Yeğenim Bulut Nart artık üç aylık. Kendimi dayı saydığım için onu artık yeğenim diyorum. Hemzeminde bugün TÜSEV tarafından sabah saatlerinde açıklanan Türkiye'de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik başlıklı araştırma üzerine konuşacağız. Konuğum Tevfik Başak Ersen. TÜSEV Genel Sekreterliğini yürütüyor kendisi. Başak bugün kamuoyuna sunulan bu araştırmayı bizim için yorumlayacak. Ama öncelikle araştırmanın teknik yapısıyla ilgili bir bilgi verelim. Yayında olduğumuz için radyo yayınında. Şimdi bu araştırma... Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması adını taşıyor. 68 ilde yapılmış. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden rastlantısal örneklem ile e, seçilmiş ve 2495 katılımcıyla yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiş. Sağ araştırması Infactor Research Workshop tarafından 29 Ağustos 29 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan bu çalışmada Profesör Doktor Ali Çarkoğlu ve Yardımcı Doçent Doktor Selim Erdem Aytaç önderlik yapmış. Ee, ...araştırmanın sahipleri onlar... ...oluyorlar yani burada. Ee, araştırmanın... ...yapıldığı kurumsal TÜSEV. Başak bu araştırma... E, ...sivil toplum örgütlerinin... ...hem bağımsızlığının hem de sürdürülebilirliğinin... ...en önemli dayanağı olmasını beklediğimiz... ...bireysel bağışlara odaklanıyor. Adında... ...hayırseverlik ve bireysel... ...bağışçılık e, kelimeleri... ...geçen bir araştırma. Biraz... Bu araştırmadan söz ederek başlayalım ondan sonra arada ben sorularla destekleyebilirsem destekleyeceğim yoksa sana bırakacağım konuşmayı. Tabii çok teşekkür ederim davetiniz için. Asa dediğin gibi bu hem bireysel bağışlılık hem hayırseverlik bu Türkçe'de veya bizim Türkiye'de bu iki kavramı çok içe geçmiş kullanmamızdan da kaynaklı bir şey. İkisinde bir şekilde ölçmeye çalıştık. Çünkü insanlara sorduğun zaman bu ikisini ayrıştırmak çok zor. ...birçok şeyde hayırseverlik altında tabi birleşiyor... ...hayırseverlik deyince de insanın aklına ister istemez tabi... ...en başta dini motivasyonlar olmak üzere birçok farklı şey geliyor... ...yani ikisini de aslında ayrıştırarak ölçmeye çalıştık... ...araştırmanın bizim açımızdan önemi şu... ...biz 11 sene önce de çok benzer bir araştırma yapmıştık... ...dolayısıyla bu 11 yıl içinde Türkiye'nin bu işte hep söylediğimiz ekonomik gelişmesi, sivil toplum sektörünün gelişmesi ve bunların bir şekilde nasıl yansıdığını da görme fırsatı verdi bize. Yani sonuçlara baktığımız zaman birçok bu işte günlük hayatta kullandığımız şeyin gerçekleşmediğini de gördük. Yani en başta ekonomik gelişmenin mesela çok da fazla en azından sahaya yansımadığını ölçebildik. Hatta birçok açıdan da gerileme olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, ama 11 yıllık bir perspektif, son hükümetlerin AKP hükümet döneminin tesadüfen tabi genel anlamda egemen olduğu bir ülkede ciddi anlamda bize mukayese etme fırsatı verdi. Burada sonuçların içinde çeşitli kurumların öne çıktığını, daha doğrusu en çok hangi kurumlara bağış yapıldığı gibi verilerin olduğunu görüyorum. Hangi alanlarda bağış yapıldığı gibi verilerin tamam. olduğunu görüyorum. E, genel olarak şunu söylemekte fayda var tabii. Biz burada bağış ve e, hayırseverlikten söz ediyoruz ama aslında e, bir başka anlamı daha var bunun. Hani donation dediğimizde bize çağrıştırdıkları şeyler yani elinizde sizin olanaklarınızın içinde fazla olanı toplumla paylaşmaktan söz ediyoruz aslında burada ama... E, bu kavramı kullanamıyoruz çünkü bu kavram e, sokakta kullanılan bir kavram değil. Yani ölçerken bunun üzerinden ölçtüğümüzde yanlış bir şey ölçmüş oluyoruz. E, biraz oraya bakalım istersen yani e, nasıl bölünüyor? E, neye göre insanlar bağış yapıyorlar? Neye göre karar veriyorlar? Şimdi bizim araştırma çok farklı alanlara e, aynı anda bakmaya çalıştı. Tabi bunun bir algısal boyutu var. Bir de gerçekten insanların hangi alanlara, kime, nasıl verdiğiyle ilgili veriler var. E, tabii ki bunların en başta belirleyici faktörü genel olarak e, araştırmanın her bölümünde neredeyse e, öne çıkan güven sorunu oldu. E, bu tabii öbür araştırmalar tarafından da desteklenen bir şey. Yani güven algısı Türkiye'nin e, oldukça düşük. Yani buna genel anlamda sosyal sermaye diyebiliriz. Türkiye'nin sosyal sermaye karnesi oldukça zayıf çıktı. Bunun da klasik sorusu zaten hani tanımadığınız bir kişiye güvenir misiniz? Yani bir on kişiden Türkiye'de sadece biri güvenirim diyor. Hmm. Bu tabii ki mesela Kuzey ülkelerinde sekiz dokuz seviyesinde bizde bir. Dolayısıyla ciddi bir güvensizlikle işe başlıyoruz. Ve bunun da hem bireylerin kendi aralarındaki ilişkileriyle hem de sivil toplum kuruluşları ilişkileriyle veya genel olarak bağışçılık... Elimleriyle doğrudan ilişkisini gördük. E, tabii ikinci önemli kriter de demin de söylediğim gibi... ...hani bu 11 yılda çok ciddi bir ekonomik kalkınma olduğu şeklinde bir e, genel kanı var Türkiye'de. E, biz buna da baktık. E, orada da şöyle evet gerçekten TL bazında bakarsanız... E, ...Türkiye'de gelirde %260 gibi gerçekten ciddi bir artış var ama bu gerçeği yansıtıyor mu? O yüzden biz bunu dolar kuru üzerinden baktık ve işte enflasyonu da bunu uyguladığımız zaman aslında reel artışın yüzde 18 olduğu gibi bir sonuca vardık. Dolayısıyla aslında ekonomide ciddi bir gelişme olduğundan çok radikal bir büyüme olduğundan bahsetmekte söz konusu değil. Şimdi burada tabii her şeye rağmen yüzde 18'lik bir artış var. Yani fakat, 20, 26 kat değil belki ama bu evet. rakamın gösterdiği yani bir artış var. Yani. Evet, bir yani artış var. E, tabi <gülüyor> nüfus da artıyor yani ona e, onunla bunu oranlar da aslında bağış yapılabilecek rakam da çok çok daha büyüyor fakat bu gerçekten yansıyor mu Hı -hı. E, orada tam tersi bir sonuç var son 11 yılda yapılan bağışlarda ciddi oranda bir düşüş olduğunu yaklaşık bir yüzde onluk bir düşüş olduğunu tespit ettik. Bu Sağ... reel düşüş mü Yok. rakam bazında mı? Yani rakam, değil, rakam bazında. Yani insanların gerçekten kuruluşlara verdiği e, rakam bazında e, sadece e, bağış da değil. E, bunun yanında mesela üyelik faaliyetlere katılım gibi şeyleri de ölçtük. Onlarda da bir düşüş var. Sadece gönüllülük oranında e, küçük bir artış var. Ama o artışta zaten her araştırmada olduğu gibi biliyorsunuz bir standart sapma vardır. Onun içinde kalıyor. Yani Hı. orada da gerçekten bir artış var mı yok mu bilmiyoruz ki. Hani bu araştırmanın hedef kitlesi e, oy verme yaşındaki vatandaşlardı. Dolayısıyla e, yani oradaki nüfusuna çok ciddi anlamda arttığını düşünürsek bir artış olmadığını söyleyebiliriz real anlamda. Hem yapılan bağışlarda hem de e, kişilerin sivil toplum faaliyetlerine katılması bazında. Peki e, faaliyetlerin, bağış faaliyetlerinin ya da katılım faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlar, başlıklar neler? Şimdi orada da çok ilginç bir şey var. İnsanlar önce bunu algısal olarak sorduk. Sizce sivil toplum kuruluşları hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Sonra da insanların destek verdiği alanlara baktık. Burada aslında bir örtüşme tam yok. Bunu tabii nasıl değerlendireceğimizi tam olarak açıklamak bu araştırmadan çok net çıkmayabilir. Ama yorumlarsak yani algıyla gerçeklik arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ee, mesela insanların hangi alanda sivil toplum kuruluşları çalışıyor dediklerinde ilk şey e, fakirlere yardım ve yemek yardımı gibi alanlar çıkıyor. Halbuki uygulamada biliyoruz ki. Bu alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları birinci sırada değillerdir. Hı. Yani Vakıflar üzerinde bakarsanız eğitimde çok ciddi bir şey vardır. Dernekler olarak bakarsınız da birinci sırada işte cami yaptırma, yaşatma dernekleri gelir. Sonra eğitim, sağlık falan gibi yine Yani sosyal yardım yine alt sıralar yer alır kendine. Yani insanın kafasındaki imaj sivil toplumla ilgili çok daha farklı. Ve e, daha düşündürücü olan şu yani 11 sene önce... Hangi alanda olursa olsun sivil toplum kuruluşlarının çözüm üretebileceğini düşünen insanlarda e, bugün e, ciddi anlamda bir düşüş var. Yani sivil toplum kuruluşlarının etkisi noktasında e, insanlarda ciddi bir inansızlık oluşmuş durumda. E, bunun da tabii farklı sebepleri olabilir. En başta tabii şunu söylememiz lazım bence. E, 12 yıldır Türkiye'de devletin çok daha... Farklı şekilde çok daha yoğun şekilde Sosyal yardımlaşma alanına Özellikle destek verdiğini Ve kanalize olduğunu biliyoruz ee, Özellikle sosyal yardımlaşma Dayanışma vakıfları gibi enstrümanlar aracılığıyla bir yerde de Sosyal devletin yapması gereken Şeyleri daha aktif bir şekilde yaptığını Söyleyebiliriz bu tabi insanların Gözünde hem e, Sivil toplum kuruluşlarının asli Rolünün bu olduğu gibi algıya yol açmış Olabilir öbür taraftan da Tabii ki sivil toplum kuruluşları devletle de rekabet edemeyeceği için bunu yerine getiremeyen sivil toplum da bir şekilde başarısız olarak da algılanmış olabilir. E, ya da e, bir olasılık da bunun da sivil toplum faaliyeti gibi algılanıyor olması. E tabii zaten yani <gülüyor> e, özüne baktığımız zaman sivil toplum kuruluşlarının asli görevi yani olması gereken sivil toplum tanımı gereği yani fakirlere yardım etmek, işsizliğe çözüm bulmak gibi alanlar değildir. Evet. ...sonuç itibariyle... Ama devletin düşün... görevi bunlar. Tabii devletin görevi ama işte burada... E, ...bizim hep söylediğimiz bir şey vardır... ...yani Türkiye'de sivil toplumun en büyük rakibi... ...devlettir zaten ve siz bir şey yapıyorsanız... ...devlete karşısınızdır... ...devletin yaptığı alanda... ...mücadele etmek durumundasınızdır ve... E, ...tabii son dönemlerde özellikle... ...daha sık gördüğümüzde şu yani... ...devlette mücadele ederken de devletin izin... ...verdiği kadar, izin verdiği alanlarda... ...zaten faaliyet gösterebiliyorsunuz... ...dolayısıyla hani siz... Devlette daha az mücadele eden, devletin bakış açısından bir alandaysanız ve oradaki yaptığınız işte daha e, doğru düzgün yapabiliyorsunuz, başarılı olma fırsatınız birazcık daha fazla olabilir ama tam tersi bir alanda söz konusu değil. Hani daha böyle e, sivil toplum kuruluşu faaliyet olarak görebileceğimiz hani hak temelli çalışma destek vermek gibi şeyler zaten görünür de değil araştırma çıkan. Yani halka sorduğunuz zaman zaten sivil toplum kuruluşunun görevine bu tip şeylerdeki çalışmalar olarak algılamıyor halk. Bunu bu şekilde görmüyor. Çoğunlukla bu siyaset e, yapmak olarak algılanıyor. Böyle bir evet. e, alanda bulunmak. E, bir şey soracağım. E, kısa bir cevap aldıktan sonra bir müzik arası e, vermem vereceğim. E, en çok bağışı kime verdiğini söylüyor e, bu araştırmaya katılanlar. Kimler alıyormuş en çok parayı diyeyim hadi. Biraz hmm. daha amyane söyleyeyim. Yani orada tabii çarpıcı bir şey. E, bunu tam olarak ölçmek çok mümkün değil ama... ...bizim yaptığımız hesaba göre 228 lira... Yılda insanların e, bağış yaptığını tespit ettik. E, sorun yani Bu cevab... Türkiye'deki her bireyin evet, kişi başına düşen. Kişi başına mi? düşen <gülüyor> aslında düşük bir rakam değil bu. Evet. E, <gülüyor> bunun içine tabii ki e, bir kafa karışıklığı var. İnsan açık uçtu verdi cevaplar var. Biz bunun içinden kurumlara yapılan bağışları 16.7 lira olarak tespit ettik. Yani bu, bunun içinde de saf sivil toplum kuruluşuna giden para değildir bu. Ama hani onun öyle olduğunu da varsaysak... Yüzde beş gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bu yüzde beş gibi e, rakamı yani siv topluma giden tabi çok düşük. E, 228'lik lik dilime baktığımız zaman, onun içindeki alt kırına baktığımız zaman e, en şaşırtıcı şey tabi en büyük e, bağıştan pastadan payı dilenciler alıyor. Yüzde <gülüyor> yani 53.2 lira yani oldukça e, yüksek bir oran, neredeyse e, yani dörtte birinden birazcık daha az. Ondan sonra ikinci ve üçüncülüğü de fitre ve zekat alıyor. 41 er lirayla, kırk lirayla. Yani ikisini toplarsak yine dini vecibeler e, yerine getirmek için... ...veya dini motivasyon yapılan bağışların... aslında en büyük grup olduğunu söylemek mümkün. Ondan sonra da e, akrabalara, e, işte komşulara gibi gruplar var. Yani e, insanlar bu güvensizlikten de büyük ihtimalle kaynaklanan bir şey... E, zaten bağış yapmıyorlar ama yaptıkları zaman da ya dini vecebeleri yerine getirmek için yapıyorlar. Ya da konuya komşuya akrabasına vermeyi tercih ediyorlar. Ve tabii dilencilere de büyük ihtimal yani bu tabii karışık hesaplarla e, elde edilen bir şey ama... E, ...kimse çıkarıp 53 lira vermiyor dilenciye. Yani <gülüyor> o evet. kümülatif bir rakam hiç düşünmeden 1-2 lira veriyor insanlar. Ve onu işte bir yıl içinde verdiğin paraya e, çarptığın zaman da 53 lira gibi aslında... ...çarpıcı bir sonuç çıkıyor ortaya. Ki bu 1-2 lira falan gibi rakamlar da İstanbul için geçerli. Yani 25 kuruşa çay satılan şehirler var Türkiye'de doğrudur, hala. Dolayısıyla doğrudur. oralarda... Ama bu yani Türkiye çapında bir araştırma olduğunu düşünürsek evet. de... ...yani İstanbul'da tabii ki daha yüksekte olabilir bu rakamlar. Başka yerlerde çok daha düşüktür. Ortalaması bu. Komik evet. Relief isiminde bir e, kuruluş var İngiltere'de. Senarist Richard Curtis ve komedyen Lenny Henry tarafından kurulmuş bu. Hayırsever bir vakıf. Show e, dünyasını kullanarak bağış topluyor. Çeşitli yardım kampanyalarında kullanıyor bunu. Şimdi onlar için yapılmış bir şarkı. Cher, Chris Henry, e, Nene Cherry ve Eric Clapton tarafından yapılmış. Love Can Build a Bridge" isimli bir şarkı. E, onu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. With no shoes upon my feet To share with you the last bite Of bread I had to eat I would swim out to save you In your sea of broken dreams When all your hopes are sinking Let me show Evet, e, hem zemin devam ediyor. Açık Radyo 94.9'da canlı yayında ben Rauf Kösemen ve Konum Tüs Genel Sekreteri Tevfik Başak Başak Erkan. Tüs Sekreteri Tevfik Başak Ersenle birliktesiniz. <gülüyor> Yayın masamızda Feraye Kabil var. E, bir şarkı dinledik. Şimdi Türkiye'de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik başlıklı araştırma üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde e, bir Türkiye ile dünyayı ...kıyaslayacağız. Yani araştırmada... ...bu nasıl gözüküyor onu konuşacağız. Öncelikleri konuşacağız. Yani kime neden... ...bağış veriyor ya da kime veririm diyor... ...ama kime veriyor gibi. Ben sözü yine başa bırakıyorum. Teşekkürler. Yani aslında... ...dünyayla tabii kıyaslamak çok zor. Bu çünkü... ...global ölçekte yapılan bir araştırma... ...değil. Sonuçta bu bir metodoloji... ...meselesi. Her yerde farklı... ...sorularla farklı şekilde ölçümlenmiş... ...bazı sonuçlar var... Başka bir zorluk da şu işte Türkiye'de verme eğilimi var ama sivil toplum kuruluşlarına verme eğilimi oldukça düşük. Dolayısıyla hani biz verdiğimiz parayı aldığımız zaman Avrupa ve Avrupa'nın oldukça üstünde çıkabiliyor sonuçlar. Amerika'ya da yakın çıkabiliyor. Ama bunun içinden kuruluşlara yani sivil topluma verilen parayı düşündüğünüz zaman çok daha rakamlar düşüyor. Bunu yani tekrar özellikle söylüyorum tabi bunu tam ölçmek zor ama e, yani şunu biliyoruz e, Avrupa'da Amerika'da insanlar verdiği zaman sivil toplum kuruluşuna veriyor. Yani bizdeki gibi işte komşusuna yardımcı olmak işte gidip onun eğitimine destek için... E, ...akrabasına para vermek gibi şeyler çok daha az. Hı hı. Hani belki istisnası bizde camiye verirsin, orada kiliseye verirsin... ...ama onlar da zaten orada şeffaftır ve kimse bunu vermek olarak algılamaz. Yani vermek nedir? Yani bağış yaptığı zaman insanlar sivil toplum kuruşunu yapıyor. Ya şimdi öyle baktığımız zaman Amerika'nın oldukça altındayız. Ama mesela Avrupa'da şaşırtıkça bazı ülkelerin üzerindeyiz. E, İspanya, Belçika gibi... ...bizden gelişmiş birçok ülkenin daha üzerinde olduğumuz... ...yani bu 16.7 kurumlara verilen bağışla bile üstünde olduğunu görüyoruz. Yani bunu da şey olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de bir verme kültürü var. Veriyoruz. Ee, sivil topluma az veriyoruz. Başka kanallara da veriyoruz. Ee, bunu nasıl sivil topluma biz daha fazla kanalize edebiliriz? Belki üzerinde düşünmesi gereken şeyden bir tanesi bu. Tam da burada e, soruyu şöyle sorayım... ...özellikle tanıdıklarına, hısımına, akrabasına, yakın komşulara vesairelere yardım etme şeklinde tezahür ediyor. Dini vecibelerle de böyle birleşiyor. Cami yaptırma derneklerine yapılan yardımları bir kenara alırsak... ...geri kalanı aslında bir nevi şeffaflık talebi gibi de gözüküyor. Yani tanımadığına değil yakınında olana, gözleyebileceğine nasıl kullanacağına dair bir fikri olana vermeye çalışıyor. Anahtar burada olabilir mi? Sivil toplumun bağış alabilmesinin anahtarı, şeffaflıkta... Yani şeffaflığın çok önemli olduğunu araştırma da gösterdi. Ama burada yine söylemle bence uygulama arasında ciddi bir farklılık var. Yani hemen hemen herkes şeffaflığın çok önemli olduğunu söyledi. Şu şekilde niye bağış yapmıyorsun? Şeffaf değil. Hı -hı. Ee, bağış yapan ki zaten küçük bir grup yüzde onluk bir gruba da sorduğun zaman şeffaflığın çok önemli olduğunu söylüyor. O kuruluştura tekrar sorduğun zaman siz peki bağış yaptığınız kuruluştan herhangi bir geri bildirimi aldınız mı? Yüzde yetmiş gibi ciddi bir hayır almadık diyor. Talep ediyor musun diye soruyorsun, hayır biz de talep etmiyoruz diyor. Ama önemli olduğunu söylüyor. Ama önemli olduğunu söylüyor. Zaten özellikle kamuoyundan daha yoğun şekilde bahis toplayan kuruluşların da... ...artık bunu daha önem verdiğini veya vermeleri gerektiğini en az fark ettiklerini biliyoruz, söyleyebiliriz. Bir i̇lginç bir şey de şu, yani insanlara peki elinizde bir para olsa... ...çünkü zaten para yok diyor herkes ama Hı -hı. kime yaparsınız dedikleri zaman... ...birinci grup ihtiyaç sahibi... akrabaya, ikinci grupta... ...aynı maddi yaşadığımız ihtiyaç sahibi birisi de... ...yani yakınındaki tanıdığı... ...birine vermeyi söylüyor. Ama para verilmeye gelince dilenciye gidiyor. Ama para verdiği <gülüyor> zaman ya dilenciye gidiyor... ...ya da büyük oranda dini vecibe yerine... ...getirmek için yapılan aslında... ...dini görev oluyor. Tabii, ki... Bu tabi dini vecibe... ...özellikle fitre tabi bu gruptaki... ...insanlara gidebilir. Onu tam olarak ölçmek... ...kolay değil. <gülüyor> büyük ihtimalle de... ...öyledir. Ee, ama... Ya mesela akrabalarla dilenciler arasında hiçbir şey yok. Yani baktığınız zaman akrabalara giden yılda 41 lira e, ve sıralamaya baksanız 5. sırada e, dilencilere kimse para veririm demiyor ama 1. sırada çıkıyor. Hı hı. Yani orada da öyle bir farklılık var. Evet. <gülüyor> e, peki bu farklılıkları e, herhangi bir e, şeye bir skalaya oturduğunuzda oturduğunuzda nasıl bir e, şey ifade ediyor bu? Yani bu neyin karşılığı? Sivil toplumdan uzaklığın karşılığı bir yandan. Evet. Ee, ama öbür yandan da... E, ...kullandığı enstrümanla, fikri enstrümanla... ...eylem arasındaki farkı da gösteriyor bize. Yani fikren itibarlı olan şey... E, ...yoksullara veya yo yakınımdaki yoksullara yardım etmekken e, ...pratikte itibarlı olan şey... ...herhangi bir yoksula yardım etmek olarak tezahür ediyor. Yani... O zaman sivil toplum için yine fırsat var bu tarafa doğru kesinlikle fırsat var ve burada tabii itibarın nasıl oluştuğunu, geliştiğini de görebiliyoruz. Çünkü insanların nereye fiilen para verdiğini sorunca kuruluşlar bazında birinci mesela cami yaşatma işte dernekleri yani. ve Kur'an kursu gibi şeyler çıktı ki çok normal. Özellikle insanın cuma namazından sonra önlerine zaten ...kondan kumbaralara bir işte bağışta bulunduklarını varsayabiliriz. İkinci sırada Kızılay, üçüncü sırada Türk Hava Kurumu çıkıyor ki bu da şaşırtıcı değil. Çünkü bunlar da eğitim sisteminin birer parçası gibi. Hı hı. Hani Hatta zorunlu biliyorsunuz zarflar verilir. Ee, insanlar istese de istemese de oraya bir bağışta bulunurlar. Ama dördüncü, beşinci, altıcı sıralara geldiğiniz zaman hı hı. mesela LÖSEV gibi, TEMA gibi, e, Türkiye Eğitim Vakfı gibi, e, Eğitim Gönüleri Vakfı gibi, e, İHha gibi... Vakıfların, derneklerin de buradan pay aldığını görüyorsunuz. Ee, aynı mesela ilginç bir şey bu kuruluşlarla ilgili güven sorulduğu zaman da bu kuruluşların güveninin çok yüksek çıktığını da görüyorsunuz. Hı -hı. Şimdi burada tabii bence önemli bir veri de şu. E, insanların yani satıralarını okuduğumuz zaman hani güven, güvenim yok vermiyorum diyor ama en ciddi vermeme motivasyonu aslında verilen paraların çok düşük olması Kişilerin de sivil toplum kuruluşlarına gidip bu parayı vermek istememeleri. Verirlerse de orada bir fark yaratacaklarının düşünmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Halbuki sivil toplum kuruluşları için çok küçük bağışlar bile çok önem taşıyabilir. Yani burada bence sivil toplum kuruluşlarının düşünüp biraz strateji geliştirmesi, bu konuda kafa yorması önemli. Yani mesela LÖSEL gibi son dönemde televizyon mesela mecra'n çok iyi kullanan bir kurumun. ...bunu bağışlara da yansıttığını görebiliyoruz. Daha verimli... ...işte bir... ...reklam politikasıyla... ...kendini daha iyi tanıtarak... ...ve bunu şeffafla destekleyecek sivil toplum kuruluşlarının... ...ben bu verilere göre... ...bağışlarını arttırabileceğini düşünüyorum. Evet çok yakın bir ilişki var... ...şeyle iletişimle Kesinlikle. bağış arasında. Yani Bilinirliği oluşturduğu zaman... ...zaten daha yüksek Kesinlikle. destekler almayı... ...başarıyor sivil toplum örgütleri. Burada... Ee, özellikle bu sözünü ettiğin e, sivil toplum örgütleri listeye giren e, sivil toplum örgütlerine baktığımızda e, bu şeylerin desteklerin e, sadece bir sivil toplum örgütüne değil aslında bir temaya da verildiğini yani bir fikre de verildiğini görüyoruz yani kanserli çocuklara veriliyor aslında ya da işte ağaçları kurtarmaya veriliyor e, belki burada meselelerin iletişiminin de daha iyi yapılması önemli yani memleketin çölleştiğini söyleyen sivil toplum örgütü en çok bilinenler arasında ve en fazla bağış alanlarının evet. arasına giriyor. Ama güvenilirlik ne çok önemli. Yani tabii kurum bazında farklılıklar gösterir ama hani kanserli bir çocuğa kim yardım etmez zaten veya kim yardım etmek istemez, kim kanser çocukları görmek ister. Hani biz buna zaten sektörde e, ...seksi... E, hani ...bağış e, aracı olarak bakarız. Yani iyi anlamda, kötü anlamda demiyorum. E, tabii ki daha ilgi çekici olacaktır. Ama mesela hak temelli çalışan... ...insan aktarı konusunda çalışan bir kuruluşun... E, ...bir kere zaten bunun reklamını yapması... ...tanıtımını yapması çok çok daha zor. Hatta belki etik dayı değil. E, dolayısıyla e, farklı... ...stratejiler geliştirmesi gerekir. Ama ben yine de... E, yani daha kolay bağış toplayabilecek kuruluşların e, bağış rakamlarının artması neticesinde sektöründe gelişeceğini ve oradan insanlarda daha sivil toplum kuruluşu bilincinin e, gelişeceğini bunun oturacağını düşünüyorum. Ve e, uzun vadede aslında bununla ilgili pozitif olmamamız için çok da bir sebep yok özellikle tabii ki. Yeni bağış mekanizmalarının işte internetin çok daha verimli kullanılmasıyla. Ha evet en çok bağış galiba cep telefonu mesajları yoluyla geliyor değil mi? Ne, şey olarak, yani farklı bağış araçlarını sorduk oldukça düşük. Fakat onların içinde en yüksek oran SMS yani kısa mesaj yolu yapılanlar. internet üzerinden bağış hala çok düşük. Yani tabii 10 sene önce biz bunu sormamıştık. Herhalde 10 sene daha zaten soramazdık. 10 hmm. sene sonra bunu tekrar sorarsak mesela ben orada bir artış olacağını öngörüyorum. Şey gibi camilerin e, önüne konulan e, bağış kutuları aslında insanların ayağına gitmek demek. Tabii. E, cep telefonu da biraz ayağına gitmiş gibi Tabii. oluyorsun mesaj geldiğinde. Yani. yani bu da bir strateji. Ya, sonuçta siz yap, yani insanların bağış yapmasını kolaylaştırırsanız e, insanların bağış yapma eğilimi artacaktır. Hmm. Bu her alanda her zaman her şekilde mümkün olmayabilir. ...herkes için tercih edilen bir yol da olmayabilir. E, fakat da bu bir doğal sonuç. E, yavaş yavaş toparlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Süremiz bitmek üzere. Programın sonuna geldik. Açık Radyo 94.9'da hemzeminde canlı yayında... ...ben Rauf Kösemen ve konuğum TÜSEV Genel Sekreteri... ...Tevfik Başak Ersen'le birlikteydik. Yayın masamızda da Feryal Kabil vardı. Hemzem'in her salı saat 16.30'da açık radyo 94.9'da... Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hem Zemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen.